Sair tarikat erbapları ise, kalbin dile mutabakat göstermesi şartıyla başlangıçta dil ile ''la ilahe illallah'' kelimesinin zikrini tercih ettiler. Akıl ve iradesini kullanmayan kimse, nefsin ve şeytanın dalgalandırdığı hayali konuşmalarda boğulur gider. Virdi olmayanın varidatı olmaz, zikri olmayanın sığınağı olmaz. Başlangıçta saydığımız sekiz hicreti gerçekleştirmeyen bir makama ulaşmaz. Avamı NASA göre Tövbe İttifakla manevi taharetin başlangıcı Tövbe, nihayeti inâbedir. Tarikatların başlangıcı, tashihi itikat etmekle beraber kötülüklerden vazgeçmek, yüzde yüz masiyet ve günahlardan dönüştür. İş bu dönüşe Tövbe denir. Allah subhanehu ve Taala'nın azabından korkarak, bil fiil günahlardan dönen, hazin bir pişmanlıkla bir daha yapmamayı azimleyen ve yaptığı için de istiğfarda bulunan kimsenin dönüşüne tövbe denilmektedir. Allah subhanehu ve teala, Tûbû ilallahi cemî'an eyyuhel mu'minûn. Hepiniz toptan, işlemiş olduğunuz masiyetten bil fiil Allah'a dönün ey iman etmekle tanınanlar buyurmaktadır. Bu tövbe ciddi olup tövbe eden bir daha günahına dönmezse tövbesi, tövbeyi nasuh olur. Ve artık kul hakkı müstesna, sanki hiçbir günah işlememiş gibidir. Peygamber ve aklı selim sahibi ulema müstesna olmak üzere, sair insanlara göre tövbe üç şeyle gerçekleşir. a. Bil fiil masiyet yerlerinden dönüş. b. Önce yapılan günahlardan kalben pişman olmak, dille istiğfar yani estegfirullah söylemek. C. Bir daha günaha dönmemeye azim bağlamaktır. Bu avamın tövbesidir. Bu üç esasdan başkasıyla tövbe gerçekleşmez. Ve özellikle hali hazırda masiyetten bilfiil sıyrılmak, ileride bir daha günaha dönmemeye azim bağlamak, daha evvelden yapmış olduğu masiyet vasıflarından ciddi pişmanlık hissetmeye, inabe de denilebilir.